Radyo tiyatrosu. Kahve falı. Yazan Aşkı Yürüyör. Yöneten... Toprak Sergen Efektör Ersin Temelli Yapım İstanbul Radyosu <Gülüyor> Oynayar Sanatçılar Hakan Can Sungun Babacan Senem Can Sengül Öden Selçuk Gönberk Uçucu Siyah Sezai Aydın Mavi Nilüfer Açıkalın Kahverengi Toprak Sergen, Komiser Murat Siyah Kürküt, Polis Nuri Karadeniz. Sen diyorum. Bana mı seslendin? Yok kendi kendime konuşuyorum. Sana seslendim tabii ki. Çay koydum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Yarım saattir aynı söz. Benim seslendin diyor bir de. Sanki evde başkası var. Ay hadi Hakan. Ah, geliyorum dedim. Hayatım ellerimi yıkıyorum. Ah. Tamam. Geldim işte El gibi oldu oh. çaylar E sen başlasaydın Olur bir pazar günümüz var birlikte kahvaltı etmek için Onda da ayrı ayrı mı oturalım masaya Eee yumurta yok mu Ay Hakan pişiririm yemezsin Yapmayınca yumurta yok mu Ne bileyim ben her pazar yapardım da İstiyor musun koyarım hocam. Yok yok yok otur oh, Bir de çay soğudu diyorsun yandım ya Anlaşıldı Beyimiz tersten kalkmış bugün Tersten mi Tersten nasıl kalkayım duvar tarafında yatıyorum Her zaman nasıl kalkıyorsam yine öyle kalktım işte Amuda falan kattığımı gördün mü sen benim? Ay nasıl istediğin gibi anlıyorsun her şeyi Hakan <gülüyor> Şaka şaka Güzel karımı sinirlendireyim biraz dedim Bu <gülüyor> çayı döktüreceksin bana hmm, Bir öpücük neden bırakmam <gülüyor> Tamam tamam İnanılmaz bir şey sayın seyirciler Yakışıklı adam güzel kadını kandırmayı başardı Yaklaşıyor yaklaşıyor ve <gülüyor> <gülüyor> Goy sayın seyirciler gol. <gülüyor> <gülüyor> sayın seyirciler şimdi üst kattan gelir Görürsün gülünü Aman aman aman Şeytan kulağına Hiç çekemem Selçuk muhabbetini bugün Dün akşam Didem yarın size inebiliriz Demişti gelirse şaşma Bu saatte Bu saatte mi öyle mi oldu Hakan Bey Herkes sizin gibi uykucu değil e her gün horozlarla birlikte kalkan da onlar değil ama. Hafta içi müvekildi hakimdi, savcıydı dedişip duruyorum, bir pazarım var. Onu da Selçuk'un araba tutkusunu dinleyerek tüketemem valla. Abartıyorsun Hakan. Abartıyor muyum? Abartıyorum ha. Siz kardeşinizle yan odada dedikodu yaparken, adam bana hangi arabanın kilometrede kaç yaktığını anlatıp duruyor hanımefendi. Yok o marka araba şu kadar edermiş, yok bu arabanın kaportası şöyle dayanıklıymış, başka muhabbet yok. Ha, gerçek hakkını yemin. Zaman zaman magazin programlarından öğrendiği şakaları da yapmıyor değil hani. Biz dedikodu mu yapıyoruz Hakan? Ne? Ne dedikodusu? Öyle dedin ya az önce. E, canım, lafın gelişi. Hadi hadi, lafın gelişiymiş. Dedikoduymuş. Öğrenmişsiniz bir şey, iki kadın yan yana gelince dedikodu yapar sanıyorsunuz. İnsan kız kardeşiyle başka şey konuşamaz mı sanki? Ayda e nereye çektin lafı? Ben bir yeri çekmedim Hakan Bey. Laf zaten oraya gidiyordu yolda karşılaştık. Hem nereden biliyorsun dedikodu yaptığımızı? Başka bir şey konuşuyor olamaz mıyız yani? Ya hayatım şimdi bunu... Ama tabii bizim kafamız başka şeye çalışmaz. İkimiz de ev hanımıyız ya. Çayımızı demleyip kaynamalarla gelinleri izleriz. Hatice Hanım'ın kızı ne giymiş? Adnan Bey'in oğlu kiminle evlenmiş? Başka şey konuşamayız. Hoppala. Hoppala ya hoppala. Konuş konuş hesap sorunca da hoppala. Bak dedikoducu bir kadınım ya zeytin bile kaçıyor benden. Ya Senem Allah abartın güzelim. Kesin erkektir bu zeytin bak bak nasıl kaçıyor hala <gülüyor> Gülmeyeyim dedim ama erkek bir zeytin ha Evet yalan mı Baksana şuna duruyor mu durduğu yerde <gülüyor> Bu kadar inatçı olduğuna göre erkek değil kesin kadındır o zeytin Yok canım kadın olsa başka bir zeytinle dedikodu yapıyor olurdu <gülüyor> Kadın kısmı başka şeyden anlar mı sanki <gülüyor> Gel buraya Gelmeyeceğim işte kalbimi kırdın Ama sizi ne kadar sevdiğini bilmiyor musunuz kuzum neden bir çare kılıyorsunuz kalbimi Nahir nahir inanmıyorum Sizin aşkınız <gülüyor> Seni seviyorum kocacığım. Ne kadar hmm, Hiçbir erkek zeytinin Hiçbir kadın zeytini sevemeyeceği kadar çok Eee <gülüyor> Affedildin mi şimdi Bilemiyorum düşünmem lazım e, hadi ama? Peki bir soru soracağım Bilirsem affedebilirim Sorunuzu rica ederim Soruyorum Sen benim neyimsin Ha, <gülüyor> kurbanım. Peki, öpersen prense dönüşür müsün? Bilmem, denemek lazım. <gülüyor> uyadık seni. Al bakalım sana kocaman bir öpücük. <gülüyor> <gülüyor> ha, sade ilan verdin mi gazeteye? Ne ilan? Ay bir de ne ilan diyorsun Hakan? Nüfus cüzdanını kaybetmedin mi sen? Ha ha, e, veririm Pazartesi canım bu genişliğin var ya öldürecek beni yani Pazartesi pazartesi diye diye iki hafta oldu Başımıza bir iş gelirse sorarım sana Aman kim ne yapsın benim nüfus sene? Kim bilir hangi camın kıyısına iliştirilmiş beni bekliyordur şimdi <gülüyor> Hani hep öyle olur ya Neredeyse her eczanenin, her düfenin, her bakkalın camında birkaç tane paso ehliyet filan bulunur. Süz gibi. Vallahi pes. Bir de avukat olacaksın. Kimlerin kimleri hangi yollarla dolandırdığını bilmiyorsun sanki. Ama tabii. Selçuk'un nüfustaki arkadaşı eline yeni nüfus cüzdanı tutuşturdu ya. Ondan rahatsın bu kadar. Yoksa görürdüm seni. <gülüyor> tamam tamam. Söz pazartesi kocaman puntolarla vereceğim kayıp ilanını. Ay dalga geçiyorsun bir daha Hakan Tamam karışmıyorum ne yaparsan yap Sen endişeleneceğine ben endişeleniyorum ya Ama güzelim Kapı <gülüyor> Al işte geldi seninkiler Dur bakalım belki de onlar değildir Tabi tabi Hadi Sen tamam. kapıya bak ben de şu masayı kaldırayım hemen Ayıp olmasın Aman ne ayıp olacak ya Cumhurbaşkanı oturmaya geliyor sanki <gülüyor> Geldim geldim Patladı bu da ...yine hangi arabanın düz yolda nasıl kaçtığını anlatacaksa... Aa, ...açtım işte. Ö, a, a, affedersiniz ben ba, başkası sandım da. Ah, Hakancan, Evet, evet benim siz. Girebilir miyim? Evet ama kim olduğunu... Her şeyi anlatacağım. Ama kapı önünde olmaz. Bizi dinliyor olabilirler. Dinliyor olabilirler mi? Kimler dinliyor olabilir? Onlar. Onlar da kim? Beyefendi yanlış gelmiş olmalısınız ve... Yanlış gelmek mi? Hakan Can olduğunuzu söylemiştiniz az evvel. yalan mıydı bu? Hayır değil ama... O zaman yanlış gelmemişim demektir. Hay Allah kim olduğunuzu söyleyecek misiniz siz? Ha özür dilerim ama hayır. Sadece iyiliğiniz için burada olduğumu söyleyebilirim. Diğer merak ettiklerinizi ancak içeride anlatabilirim. Bakın özür dilerim ama merak ettiğim herhangi bir şey yok. Ayrıca kendi iyiliğini başkalarının düşünmesine de ihtiyaç duymuyorum, anlatabildim mi? Gayet iyi, şimdi girebilir miyim? Hay Allah, siz... Hakan, Buna... gelen kim? İdam verme! Hayır, ben geldim efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun, tekrar hoş geldiniz. Hakan alsana içeri beyefendiyi. Şuradan terlikleri ver ayağına. Ben şu bulaşıkları yıkıp geleceğim, siz oturun. Siz... Ka karımı tanıyor musunuz? <gülüyor> Elbette. Hay Allah neden daha önce söylemediniz? Çok özür dilerim. Aman efendim ne ehemmiyeti var. Neydi bu belirsiz birini evinize alacak değildiniz herhalde. Buyurun, bu buyurun girin lütfen. Ee, şu terlikleri alın. Geçin içeri geçin. Heh. Teşekkür ederim çok naziksiniz. <gülüyor> Nazik olduğumu pek sanmıyorum. Kapıda o kadar diktim sizi. Te tekrar özür dilerim. Lütfen. Söyledim ya, yerinizde kim olsa aynı ne yapardı. Öyle değil mi ama. <gülüyor> Doğrusu. Siz de çok güven verici değildiniz. Ne o öyle sizin iyiliğiniz için geldim. Beni dinliyor olabilirler. Her adımı söyleyemem demedim. Ama doğruydu söylediklerim. <gülüyor> Bakın işte yine. <gülüyor> Siz ciddi misiniz Allah aşkına? Gayet ciddiyim. Peki kim o zaman bizi dinleyenler? Yoksa Selçuklar mı? Anladım. Selçuk'un bir numarası bu değil mi? Henüz emin değilim. Ne güvenindesiniz? Selçuk Bey'in bu işin içinde olup olmadığından daha doğrusu size yardım edip etmeyeceğinden Çay Ha çok naziksiniz ama aram pek yoktur. E, kahveyi tercih ediyorum da gelecek konusunda daha güvenilir. Gelecek konusunda güvenilir mi? Evet. Ha. Anladım. <gülüyor> Anladığınızı pek sanmıyorum. Şey, say adım ne demiştiniz? Adımı söylememiştim ki. Ama artık söyleyeceksiniz herhalde Ne sebeple? Nasıl ne sebeple? Adınızı bilmeden nasıl konuşacağım sizinle? adının bilinmemesi şu ana kadarki konuşmalarımızı etkilemedi. Yanılıyor musunuz?